en son nimet olarak verilecek cemalini ebediyen görmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim böyle güzel bir amel, böyle güzel bir neticenin elbette ki uyulması gereken kuralları vardır. Nasıl ki bir yere girdiğinizde işte burada şu yapılmaz, burada bu yapılmaz veya hastaneye gittiğinizde şöyle işaretler görürsünüz. Bunlar nedir? Orada uyulması gereken kurallardır. Yani oradaki intizamın sağlanması için. Allah Azze ve Celle de biz inanan kullara böyle kurallar koymuş ama bu kuralların hepsi de bizim fıtratımıza dönük. Neyimize dönükmüş Mehmet? Yani yapabileceğimiz. Yani güç yetiştirebileceğimiz, uyabileceğimiz kurallardır. Ama insanoğlu Öyle bir hasletten yaratılmıştır ki hep tam zıttını yapmaya, tersiyle uğraşmaya ve Allah'a isyan etmeye adeta bir meslek haline getirmiştir. İşte bu derslerde akide derslerinde ne olmalıyız, neye inanmalıyız bunların kısaca başlıklarını görüyoruz. Bugünkü dokuzuncu maddeden devam ediyoruz inşallah. Onlar İslam, sünnet ve cemaat isimlerinin dışında başka bir isimle kendilerini isimlendirmezler. Şimdi aslında görünen çok basit gibi bir mesele. Onlar kendilerini İslam, sünnet ve yani ehli sünnet ve cemaat isimlerinin dışında ne yapmazlar? İsimlendirmezler. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda nereye giderseniz gidin bir grup ve bir grubunda neyi var? adı var. Yani sadece İslam denilen tarafı ele alalım. Kimi Mealcı, kimi şiaydı, kimi nurcuydu, kimi tasavvufçuydu. Birçok isimler ne yaparlar? Alırlar. Bizimse Allah Azze ve Celle'nin Hac suresinin 78. ayetinde dediği gibi Allah bize Müslüman ismini kılmış ve biz buna neyiz? Bundan Allah Azze ve Celle'nin onurlandığı bir isme sahibiz. Biz bunun dışında hiçbir isimle ne yapmayız? Kendimizi isimlendirmeyiz. Ama her fırkaya, her gruba bir isim koydukları gibi bize de bazı isimler koymuşlardır. Yani bu isimleri koyan biz değiliz. Bu isimleri alıp da üzerimize bir kimlik gibi takan da biz değiliz. Bize selefi diyorlar, vahhabi diyorlar, mezhepsiz diyorlar. Yani birçok söyledikleri isimler vardır. Bunların hepsi yani onların selef dışındakinin hepsi iftiradır. Selefte belli bir şahsa belli bir insana söylenen bir isim değildir. O da nedir? Geçmişe uyan daha önceki derslerde hatırlayacak olursanız geçmişe tabi olan insanlara verilen isimdir. Ama bugün bir nurcu dediğimizde başıyla ta ona uyanlara kadar ve kitabına kadar her şey nedir? Şekillidir. Veyahut bir Kadriyane, veyahut bir Kaderiye, veyahut bir Mutezile dediğimizde imamlarından tut ta akidelerine kadar hepsi nedir? Vardır. Selef itikadı dediğimizde Ehli Sünnet vel Cemaat'in itikadıdır ve Allah azze ve celle'nin kitabında Resulullah'ın sünnetinde ve sahabenin yaşantısında neyse o odur. Yani biz Allah'ın vermiş olduğu Müslüman isminden başka hiçbir isimle ne yapmayız? İsimlenmeyiz. Ve bize Vahhabi diyen insanların yapmış oldukları iftiraya baktığımız zaman biliyorsunuz yakın tarihi şöyle bir kurcaladığınızda geriye döndüğünüzde birçok olaylar oldu. Bu olayların en başında bizi de ilgilendiren bizim soyumuzdan olan yani Osmanoğulları dediğimiz Osmanlı İmparatorluğu Hristiyanların üzerinde egemendi. Yani onların topraklarını ele geçirmiş ve onlardan sürekli cizye alan. Bunun dışında da Fas, Cezayir, Tunus, Suud, yani Afrika dediğimiz veyahut Orta Asya'nın bazı yerleri veyahut daha ilerilerine kadar bayağı bir toprağa sahip olan bir imparatorluk vardı. Bu imparatorluğun parçalanması ve yıkılması neticesinde birçok devletler çıktı. İngiliz dediğimiz insanlar ki dünyanın belki de en şerli varlıkları Yahudilerden sonra bu insanların birçok yıkımlarıyla birçok devletler birbirlerine düştü ve hala daha o yılların getirdiği sınır anlaşmazlığı, işte devletler arasında birçok kırgınlıklar, yani düşünün bir Hindistan'dan 3 tane devlet çıkarttılar. Afganistan'dı, Pakistan'dı ve bakın giyinişlerini, kültürlerini hepsi aynıdır o insanların görünüşleri. <gülüyor> Yapmış oldukları politika neticesinde hepsini birbirine ne yaptılar? Düşmanlar ettiler. Aynı politikayı Osmanlı ile Suudlular arasında yaptılar. Neden yaptılar? Çünkü Osmanlı'yı Osmanlı yapan onların bir sultan lakabı vardı Yavuz Sultan Selim'den sonra alınan neydi bu lakab o sultan lakabı aynı zamanda halifeliği ne yapıyordu temsil ediyordu Müslümanlar her ne kadar yönetimden memnun olmasa da <gülüyor> ne yapıyorlardı sultan yani halife olması hasebiyle emir gözüyle baktıkları için itaat ediyorlardı ve Osmanoğlu bir yere çıktığında hepsi ne yapıyordu yardım ediyordu Hatta Osmanlı Devleti yıkıldığında bile bugün yaşamış olduğumuz şu toplumda kurulan İş Bankası dahi Pakistan'dan, Afganistan'dan birçok yerden gönderilen altınlar, bilezikler sayesinde kurulan. Yani Osmanlı tekrar e, kurulsun, yücesin, paraya ihtiyacı varsa para şeyleri giderilsin diye. Ali oradan az bir su verilmişsin. E, toplanıp da gönderilen bir şey. Ha, ne yaptılar? Dediler ki Müslümanlarla bunların bağını keselim. Nasıl keselim? E, tuttular. <gülüyor> müslümanların arasına tefrika soktular. Bakın bugün Filistin meselesi hala halledilemiyor. Neden? İngilizlerin oynadığı oyunlar. Suudlarla aramızda çok keskin bir düşmanlık var. Neden? Çünkü ırkçılık Araplarda da hat safadadır, Bizlerde de hat safadadır. Bunları düşman olanlar ne yaptılar Çok rahatlıkla kullandılar Araplarla Türkleri birbirine düşman yaptılar Biz peygamberimiz Arap olduğu halde Köpeğimize Arap ismini koymaktan hiç çekinmedik Hala siyah bir köpek bakın Arap Arap diye çağırırlar Bunlar hep kafirlerin oynadığı oyunların neticesindedir Ve neticede oradaki insanlarla buradaki insanlar arasında birçok yıkım yapıp bazı olayların olmasına sebep oldular. Yine görüntü kapandı. Reklam giriyor. Neticede <gülüyor> neyse onu kapatalım. Neticede kanlı savaşların sonunda kafirler oturdular. Dediler ki ne yapalım? Bunlar yine birleşebilir. Gene sultan derler. Türkiye'de Tuttular, hilafeti kaldırdılar Ve o kadar kolay kaldırdılar ki Kendileri bile buna ne yaptılar Hayret ettiler Bugün İslam lideri olarak tanınan said Nursiler Tefsir sahibi olan o elmalılar Ne kadar o dönemin Alim geçinen insanları varsa Hilafetin kaldırılmasında Altında imzaları vardır Gidin kanun maddesine bakın Hala bunları internette de bulabilirsiniz ve bunlar bu işi İslam adına yaptılar. Şimdi burada bunu yaptılar. Öbür tarafta ne yaptılar? Şimdi ne kadar da düşmanlık olursa olsun Müslümanların bir haç diye bir ibadeti var. Haç deyip ne yapacak? Orada toplanacaklar. Yine bir araya gelecekler. Medine'ye gidecekler. Yine bir araya gelecekler. Ne yapalım da biz bu ümmeti parça parça yapalım? Şimdi Osmanlı'nın kültürünü şöyle bir incelediğinizde kardeşlerim. Her taraf Şirkistan'dır. Her tarafta türbe vardır. Her tarafta şeyh vardır. Her tarafta ölüden yardım beklemeler vardır. Hatta bütün Osmanlı padişahlarına bakın. Hepsi nedir? Aynı zamanda ermiştir. Yani Evliya. evliyadır. Hatta Fatih'in bile gülü vardır. O gül Muhammed'i temsil eder tipinde. Ve hepsinin de o Aruz vezninde yazılmış şiirleri vardır. Ne yaparlar? Hep orada rumuz kullanarak değişik isimlerle işte Nedim Kahnu'dır falan filandır filan filandır. Hep padişahların evliya olduğu yazar. Yani şimdi böyle bir kültürlen, e, yani kabirlerden medet bekleme, ölülerden yardım bekleme, işte birçok şirkin olması. Ne yaptılar? Tuttular. E, oradaki kafirler Suud'da dediler öyle bir mezhep kuralım ki yeni bir çıkaralım gelen bunlardan ne yapsın ateşten kaçar gibi kaçsın ibadetini yapsın gitsin birçok fikir akımları çıkardılar şimdi Suud'dan Osmanlı arasındaki savaşta ön plana çıkan bir alimin adı vardı Muhammed bin Abdülvahab diye dediler ki ne yapalım ne yapalım işte Muhammed tarikatı kuralım dediler ki Muhammed Muhammed diye diye yine İslam anlaşılır başka bir şey Araplar ne yapar künyeyi ön planda çıkarır ne yapalım Vahabi Vahabi ismini yaydılar ve hatta Lawrence'in Vahabilik mezhebini nasıl çıkarttım nasıl kurdum diye kitap var okursanız ne hatlar yediğini orada görürsünüz İngiliz ajanın ne yaptılar şimdi düşünün Osmanlı'nın getirmiş olduğu kültürle her taraf türbe olmuş Kabirlerden yardım beklenir olmuş. Misal sadece bu konuyu ele alalım. Ee, İslam'da kabirler yıkım var mı? Var. Ee, türbelere gitmeyin var mı? Var. Buralar şirk deniyor mu? Deniyor İslam'ın şeyi. Suud'larda ne var? Tevhid ehli olması hasebiyle o günkü insanların bunlardan yardım beklenmez. Bunların yıkılması gibi. Bunları ön plana çıkararak işte bunlar Vahhabi, bunlar sahabe mezarlarını bile yıkarlar. Peygamberden şefaat dilemezler. Allah'ın göklü olduğunu söylerler tipinde insanların akidesine yani o günkü düşünce akidesine ters olarak görüşler serdederek her yaşanan ülkede de Vahabi'ye nasihat tipinde Vahabi tenkidi tipinde kitaplar yazarak onların adını tuttular Vahabi verdiler. Yani bu olay buradan kaynaklanıyor. Bizleri Müslümanız <gülüyor> ehl-i sünnet vel cemaatın itikadına sahip insanlarız Yani Vahhab ismini anlayın diye bu kadar Biraz genişlettim Kesinlikle bunun önü de yok Arkası da yok sadece adamın Adı Muhammed bin Abdül Allah kendisinden razı olsun Kendisi tevhid ehli bir insandır Bize gelen bir tane üç esas Diye bir kitabı vardır kurabadan çıktı Yine kurabadan çıkan Kitab-ı tevhidi vardır başka bir kitabı yok gelen. Açın bakın İslam'a ters bir tane maddesini göremezsiniz. Ama bu kitabı okuyan, bununla amel eden hemen aha Vahhabi Yani kafirle eş manada sana karşı ne yaparlar? Kullanırlar. Halbuki bir bölünmeyi kabul etmişse birileri misal yani şuradan haklı olarak girelim. Birine Hanefi Şafi diyorsan birine Vahhabi derken gavur gibi dememen lazım. Yani onu da diyorsan sevimli olarak ne yapman demem lazım. Çünkü bölünmeyi hak olarak gören sensin. İhtilafı rahmet olarak gören sensin. Al bir ihtilaf daha kabul et ne olacak? Bir rahmet. Ha, bir rahmet daha gelsin ne olacak yani? Eğer onların gözüyle bakacak olursa. Onun için kardeşlerim bu mesele basit bir mesele değil. Biz Allah'ın bize vermiş olduğu bu isimden razıyız ve bunun dışında hiçbir ismi ne yapmayız? Almayız. Ha selef ismi de bidat olmadığı için buna hiçbir şey demiyoruz. Ama Vahabilik diye hiçbir olay nedir? Yoktur. Ve Suud'un bakın e, Fetbalarına bakın Gurabadan çıkan kitaplarına bakın Birçok şeyinde hep Hanbeli fıkhını takip ettiğini görürsünüz. Yani aslında resmi mezhebi Hanbelidir. Her ne kadar hocalarımız falan kabul etmeseler de Hanbeli fıkhını aynen takip ederler. Evet 10. maddeye geçecek olursak Sahih akideyi tevhidi, dost doğru dini yaymaya, insanlara bunları öğretip irşad etmeye, nasihat etmeye ve onların işleriyle ilgilenme çalışırlar. Yani ehli sünnetin akidesi neymiş? Akidemiz neymiş? Birincisi ilim yani öğrenme. Sonra yaşama. Öğren de onlara yay. Sonra yayma. Sonra gelen bela ve musibete katlanma sahiyakide dediğimizde sayakidenin sahi tescili nedir hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakır cehenneme atarız diyor yani sahiyakide neymiş Kur'an ve onun beyanı olan sünnet ve ona en güzel tabi olan nedir sahabedir Bunlara uymayanı ne temizlermiş? Ancak ateş temizlermiş. Ve bunu yani gündeme getirmede nedir? Tevhidden başlanır. Çünkü Bukhari'deki rivayete bakacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muaz Yemen'e gönderdiğinde ne diyor? Sen diyor kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onlara ne yap? Allah'ın birliğine davet et. Yani burada tevhidten bahsediliyor. Çünkü bütün sohbetlerde gündeme getirdiğimizde bir kaide vardı. Neydi bu kaide? Bir ibadetin kabul olmasında iki esas var. Birincisi nedir? Ne yaparsan yap Allah'ın rızası için yapacaksın. Yani oradaki kitap ehli ne yapamıyordu? Allah'ı birleyemiyordu. Uzeyir Allah'ın oğlu. İsa Allah'ın oğlu haşa. Buna inanıyorlardı. Onlar önce ne yaptı? Allah'ı bir birlemeye davet etti şayet tutarlarsa akide tuttu arkada ne var gösterecek amele zorla bu da nedir günde beş vakit namazın onlara farz olduğunu söylüyor demek ki Allah'ın birliği gelmeden amel ne yapmıyormuş hiçbir fayda vermiyor yani bazılarının dediği gibi güzel sözler var atalarımızın neyse onu söylemek istemiyorum yani ilk başlanacak yer neymiş Burası. Ama şuna da çok dikkat edelim. Mesela biz 92-93'lerde kitap sünnete döndüğümüzde bazı Arap kardeşlerle tanıştık bazı Ankara'da. İşte kitap sünnetle amel ettiklerini söylüyorlardı. Biz çağırdık bize sohbet edin falan. Allah nerede? Hemen soruyordu şimdi. E hiç duymamışız. Yani kimi diyordu? Nerede Allah Murat? Gözüm. Gökler. Nerede Mehmet? cennet <gülüyor> evet. aferin kapalı şey yapayım kapan kapatın diyor. belli bir şeyden sonra herhalde şey hayırlısı yani hepimizden böyle değişik sözler çıkıyor nerede Emre? Beşim Gökhan nerede? her yerde Allah her yerde bak her yerden değişik ses geliyor aynı bizden de öyle geliyordu o adam ee, hemen işte mesela her yerde diyeni tekfir etti. Biz şimdi kızdık. Sen nasıl böyle konuşuyorsun falan nasıl bu adama kafir diyorsun. Yanında fıkır ekber getirmiş. Tamam mı? Arapçası. Oku bakayım okuyor şimdi. Tercüme et. İşte ediyor. Ne diyor? Bak Ebu Hanife işte Allah nerededir? Aleyküm selam. Aleykümselam. Kapıyı aç. Açık dur vaziyeti alınacak. Evet. Mehmet kalk bakayım. Uçağım, al. Açık tut. Heh. Arkaya da kayabiliriz arkadaşlar. Evet. Tamam. Evet. Şimdi evet. davetteki. Hoş geldiniz. Sen küçük tabireye al Mehmet. Hoş Sen küçük tabireye. Tamam mı? Yerleştiniz mi? Tamam. Şimdi biz itiraz ettik. Adam fıkıhı ekberi çıkarttı. Bak dedi. Ebu Hanife'nin burada sözü var. Bir de soruyor. Sen hangi mezheptensin? Gökhan içeriye mi kaydı şimdi? Bir tane bulduyduk. Gökhan ses geliyor mu? Sen hangi mezheptensin? Hanef Anef. <gülüyor> Şimdi bak diyor Ebu Hanife ne yazıyor diyor fıkır ekberde. Allah göktedir. Allah semadadır. Kim kime sorulur da Allah e, gökte midir yerde bilmiyorum derse o kafirdir diyor. Bir de onu okudu. Adam şimdi hepten gitti. Allah her yerdedir diyen birisi. Şimdi davet böyle bir davet değil kardeşler. Yani tevhide anlatacağız. Allah'ın ismini anlatacağız derken karşıdakine kafir deyip de Doğruyu anlatamazsın. Gel lan kafir sana şunu anlatayım diyemezsin. Yani. Gel lan müşrik sana şunu diyelim. Bu Böyle bir davet yok yani. Böyle bir davet yok. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın Bukhari'deki rivayete bir kavme gidiyor davete gittiğinde. Karşısına kavminin en güzel hatıbını yani Hüseyin diye isimli birini çıkarıyorlar. Kavmi de ikisinin sesini duymayacak şekilde geriye oturuyor. Çünkü Muhammed sihirbaz. Eğer onu büyülerse bizi büyülemesin Diyerek geride duruyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a büyücü diyorlar Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Davetine başladığı cümleye bak Hüseyin senin Rabbin kaç tane diyor Yedi diyor Nerede Soruya bakın şimdi saf temiz sorular Biri gökte Altısı yerde Peki diyor bak, Hiç itiraz yok Böyle olur mu şöyle olur mu demiyor e, Bizim toplumumuzda kaç tane ilah var Adam at nalını takar Türbeden yardım bekler Muska takar Şefaat ya Resulullah Birçok ilahı var aslında Allah'ı sever gibi gider Şeyhleri sever Birilerini sever yani Yapmadığı şey yok Birçok ilahı var Senin başın dara geldiğinde Sıkıştığında Hangisine sığınırsın? Hüseyin hiç tereddütsüz ne yapıyor? Göktekine diyor eğer senin ihtiyacını gideren, sıkıştığında sana karşılık veren ise, senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Öyle deyince Hüseyin aklı başına geliyor, uzat sana beyat edeyim. Ve arkadakiler ne yapıyor? Başlarına toprak saçıyorlar, onu da büyülemedi, bizi büyülemesin. Yani davet karşıdakine yanlışı güzel bir şekilde, anlayacağı şekilde rencide etmeden nedir? Anlatmadır yani ha sen hangi mezheptensin bak Allah gökte diyor senin mezhep tipinde yaklaşım doğru bir yaklaşım değil yani bunları anlatırken de yani öğrenme ayrı bir ilim gerekiyor öğretirken de ayrı bir ilim gerekiyor İlla öğrendiğini ben anladım sen de anla diye karşındakine ne yapamazsın atamazsın onun da bir öğretme şekli var demek ki sahih akideyi öğreneceğiz gündeme getireceğimiz tevhid olacak ve Dost Doğru Dini Yaymaya Çalışacağız Kardeşlerim Hepimiz Muhakkak Bir Çevreden Geliyoruz Muhakkak Bir Çevremiz Var Bizim Ve Bu Çevremizde Nedir Çalıştığımız Yer Olur Oturduğumuz Yer Olur Okuduğumuz Yer Olur Yani Büyüğümüz Olur Küçüğümüz Olur Bayramımız Olur Cenazemiz Olur Hangi Ortama Gidersek Gidelim imanımızın Geriyi Gördüğümüz Münkere Ne Yapacağız mani olacağız ve sahih akideyi yaymaya çalışacağız. Yani bir Müslüman gittiği her yerde örnek olmalı. Ama oturuşuyla, ama kalkışıyla, ama hareketiyle, ama bir ziyaretiyle, ama bir sohbet ortamında, bir sohbet biter bitmez akabinde, hangi ortamda olursa olsun her şekilde ne yapacak? Örnek olacak ve sahih akideyi gündeme getirmek zorunda. Peki getirmedin. Zıttını da yapmadın. Yine şeytana yardım ediyorsun. Neden? Çünkü ya hakka hizmet edersin ya da batıla. Hakkı anlatmıyorsan, batıla da mani olmuyorsan yine batıla yardım ediyorsun demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sizler birbirinizin dostusunuz ve yardımlaşmak zorundasınız diyor. Unutmayın kafirler de birbirinin dostu ve yardımlaşılır ve gördüğünüz her münkere mani olup olmama da sizin imanınızın nedir bir göstergesidir yani şimdi buranın oda sıcaklığı biraz arttı niye o kadar nefes alıp verilince bir termometre koysak buranın ne kadar sıcak olduğunu ne yapar ölçer sizin de münkere mani olup olmama doğru akideyi gündeme getirip getirmeme sizin neyiniz iman metreniz yani hiç başkasına gidip de benim imanım kaç kuruş veya kaç metre demenize hiç gerek yok. Çıkarsınız hantara. Bir münker gördüğünüzde veyahut hiç görmeye değil kendi evinizdeki münkeri kaldırıp kaldıramadığınızı ne kadarına güç yetiyor, ne kadar yetmiyor bakın anlarsınız. ha Ondan sonra bunu anladıktan sonra ben buna nasıl güç yetiştiririm? İnsan tek başına bunu yapamaz. Öyle zamanlar olur ki kişi Eşine anlatır anlatır anlamaz. Ama bir başkası anlatır çok güzel anlar. Kardeşini anlatır anlatır anlamaz. Ama bir başkası çok güzel ne yapar anlatabilir. Onun için cemaat olmak mecburiyetindeyiz. Ve cemaatin de disiplinli olması gerekir. Ve yine insanlara bunları öğretip irşad ederler. Mesela bir sabah imam camiden sonra çevirdi. Şeyin dedi senin bu arkadaşlarından bıktım. Niye? Ne oldu hocam? Ya dedi cenaze vardı geldi dedi daha dedi abdest almayı bilmiyor. Ölüye Kur'an okunmaz diye milletin içinde beni renci etti. Kim yaptı falan yaptı. Tamam hocam ben konuşurum. Peki dedim hocam. Ölüye hakikaten Kur'an okundu mu? Ben de merak ettim. Ya okunmaz ama diyor. Okumasan bu insanlar diyor. Seni ne yapar? öldürür diyor ya nasıl diyor şey yapacaksın diyor mümkün mü diyor muhakkak diyor yani bunların şeyinden gitmek lazım He. şimdi bir yanlışın yanlış olduğunu anlatmak da ilim gerekir kardeşler sen o hocayı her zaman görür müsün görürsün illa o toplumun içinde mi o sözü söylemen gerekiyor bir insana mesela Allah kendisinden razı olsun İmam-ı çok güzel bir sözü var be adam diyorum bana diyor toplum içinde nasihat etme diyor. Alacaksam da almam diyor. Ama beni yalnız gördüğünde istediğin kadar konuş almayacaksam da alırım diyor. Bir topluma mal olmuş bir insanın yaptığı yanlışı toplum içinde söylerseniz o insanın o yanlışını çeviremediğiniz gibi o toplumdan da ne yaparsınız? Dışlanırsınız. Yanlışı yapan siz olarak damgalanırsınız. Yani her şeyin neyi var bir uslubu var. Bu usuba davette çok uymanız gerekir. Çünkü doğru akideyi gündeme getiren sensin. Ha yanlış var. <gülüyor> Yanlışı kaldıracak Yanlışı kaldırmanın da nedir? Yolları vardır. Bu da e, ehli sünnetin yoluna uyma. Yine kardeşlerim, e, onların işleriyle meşgul olma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına baktığınızda. Bir dilenci geliyor. Bakın bu rivayetleri hiç basite almayın. Her rivayeti güzel yakalayın. Adama bakıyor. Eli kolu tutuyor. Hemen kendisine üç dirhem veriyor. Git diyor. Çarşıdan balta al da gel. Kendisi de gidiyor ormandan. Ki Medine'nin her tarafı ormanlı. Güzel bir sap kesiyor. Baltaya geçiriyor. Git diyor ormandan odun kes. Pazarda sat ve iki hafta sonra da bana gel. Adam gidiyor iki hafta sonra geliyor ve Kaç dirhem şu an hatırlamıyorum birkaç dirhem Ey Allah'ın Resulü bunu diyor ihtiyacı olanlara dağıt diye sadak olarak ver diyor Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Alan el veren elden aşağıdadır diyor Şimdi bu gösteriyor ki Allah Resulü ve Vesselam Bunun gibi birçok rivayet halkın içinde halktan kopmuyor İç içe yaşıyor ve onların dertleriyle ne yapıyor? Dertleniyor. Bunları yapan ancak davetçi olabilir. Yani dağın başına çekileceksin, evine çekileceksin, bir köşeye çekileceksin. Ben davet yapıyorum bunu yapamazsın. Yapsam bile bu davet ne yapar? Çok kopuk olur. Adamın birisi çıkarır der ki burada ben yaşıyorum der. Yaşanılan ortamı koklayamazsan bazen ilim ehli fitnenin ta doruğuna kadar ne yapar? Çıkar. Bakın tarihte topluma mal olmuş insanları bir inceleyin. Mesela bir İbn-i Teymiye'nin nasıl sivrildiğini, insanlarla nasıl özdeştiğini hiç okudunuz mu? Savaş var, en önde gidiyor. İlim var, okumadığı kitap yok. Bir münker var, hemen İbn-i ne yapıyorsun? Orada görüyorsun. Halkın bir işi var, hemen orada. Adam Kitap okurken uyumayım diye saçına çiviyi takıp duvara çiviliyor. Yani kafam düşmesin diye. Yani bu kadar ihlaslı samimi. Bir Said Nursi'yi alın, sevelim, sevmeyelim. Hak veya batıl önemli değil. Adam son anına kadar bir mücadele vermiş mi? Vermiş yani bir haklı mücadele vermişler adamlar. Haklı mücadele, davalar hak veya batıl önemli değil. Haklı mücadele veren bir insanın daveti her kapıya girer kardeşler. Onun için davetçideki bulunması gereken vasıflardan bir tanesi de neymiş? Halkın içinde, halkın dertleriyle beraber dertleşeceksin. Alo. Aleyküm selamlar. Ben kestim abi. Biraz şey var, düştü. Banttan sonra veririm lazım. Tamam mı? Tamam, selamun Demek ki, Müslümanların yapacağı en güzel şey halkın dertleriyle de dertlenecek. Sadece kendi derdine ne yapmayacak bakmayacak. Ölüm tutacak. Bak mesela ayeti kerimede sadaka verin ayetine baktığımızda sahabeler diyor ki vallahi diyor bizim sadaka verecek hiç paramız yoktu diyor. Gittik diyor çarşıda hamallık yaptık ve kazandığımız paraları Allah yoluna infak ettik çünkü Allah emretti. Yani düşün, şimdi hamanlık yaparak o parayı sadak olarak veren bir adam o adama davet etse alır mı? Alır. Çünkü halkın içinde. Ama halkın dışında kopuk olarak yaşarsan, aynen tarihte derler ya halk aç, pasta yesinler. Ondan sonra ne yaptılar? Adamı linç ettiler, aşağı indiriverdiler. Pasta yesin diyen de ne yaptılar? Giyotine koydular, kafasını köpeklere yedirdiler. Onun için ilim ehlinin anlatan insanın halkın içinde olması gerekir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın hep asabının içindeydi. Hatta birisi çalımlı çalımlı meclise geliyor. Muhammed hanginiz diyor. İşte şu beyaz benizdi diyorlar. Yani geldiğinde toplumun içinde ne yapamıyor adam? Peygamberi tanıyamıyor. Bugün bir topluma geldiğinde alim insan hemen tanırlar mı? Çünkü herkesin bir taltifi var. Herkesin ona ayrı bir şeyi var. Halbuki değer ancak karşıdakinin hak ettiği kadardır. Daha fazla değer verilmez. Hak ettiğinden fazla değer verdiğiniz zaman bu sefer karşıdakine de ne yapamazsınız? Nasihat edemezsiniz. Hak eden adama da nasihat, e, hak ettiği değeri vermezseniz onu da ne yaparsınız? Küstürürsünüz. Yine anlatamazsınız. Onun için e, ehli sünnetin yaptığı halkın işiyle beraber olacak, kendi derdiyle değil, kardeşinin derdiyle de ne yapacak? Dertlenecek ve tamamen sahih akideyi dini anlatacak. Bunlar bizim akidemizdir kardeşler. Bakın Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hep veda hutbesini okumuşsunuzdur. Hani şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi diyor ya ne diyor bunun akabinde? Benden duyduğunuz bir kelime, bir emir de bunu ne yapın? Anlatın. Sahabe Medine'yi boşaltmış Biliyor musunuz Ondan sonra gelen halifeler Sahabelere emretmiş Medine'den çıkmayacaksınız diye. İstişare edecek adam kalmamış. Niye Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Emrini alan Yeryüzüne ne yapmış Dağılmış e Onların eşleri çocukları yok mu Ticareti yok mu Bakın Çorum'da bile 7 tane sahabe mezarı var Biliyor musunuz Çorum nere? Mekke Medine Nere? Yani buradaki o zamanki kültürü düşünün. Yani o zaman ineğe tapan insanlardı. Bakın figürlere. Yani öküzlerinin, ineklerinin boyunlarında falan hep altınlar vardı. Ve dünyanın işte öküzün e, boynuzunda olduğunu, sallandıkça yer sarsıntıda oldu falan birçok şeyleri vardır. Hatta şu Sıhiyedeki o dala koyun boynuzları derler şeyler. Onlar hep eski kültürlerin nedir? Birer göstergesidir yani. Tabi buraya bile insanlar ne yapmış? Din anlatmıyor. Hatta geçenlerde bir makalede okumuştum. Balta girmemiş ormanlarda dahi sahabelerin mezarları var. Ta oralara kadar gitmişler. Hatta bir İslam alimi anılarını yazmış. O makalede okudum. Ya bu Hristiyanlar işte davet adı altında gidiyor. Biz de bir gidelim. Ne var buralarda? Şaşırmışlar. insanlar çıplak yani kadınlar erkekler sadece avret mahaller yani alt tarafta üst tarafta değil az bir şeyler örtüyor. Bir adamın 20'ye yakın karısı var çocuğu ve namaz kıldığını görmüşler. Şaşırmışlar yani bu nedir? Sadece namaz girmiş işte bir kabri göstermişler. İşte şu geldi zamanda öyle ta atalarını yani anlamışlar ki ta sahabeye kadar dayanan bir şeyler var. Yani adamlara namaz girmiş başka bir şey gelmemiş. Sadece demek ki onu üretebildi. Anladıkları dil Belki de işaretlerle yani sahabeler görevini hakkıyla ne yapmışlar? Yapmışlar kardeşler. Ha ben size işinizi gücünüzü bırakıp gidin demiyorum. Ha yapabilirsiniz de. Ama en azından işli güçlü davetinizi ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Ha siz hak olduğunuz halde bunu yapmıyorsanız bakın batıl olarak bidat ehli bir nurcuyu düşünün. Davasına sadık mı değil mi? Hangi ortamda olursunuz? Bugün bu askeriyenin anasını ağlattılar ya. Düşünün bakın en tehlikeli yer diyor onlara göre. Bugün orayı bilele geçirdiler mi? Hangi yere bakarsanız bakın çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı? Haklar mı batırlar mı? Yani şöyle bir bakın. Öyleyse kim hakem, kim batın kim çalışıyor, kim ihlaslı? Buna bir bakın. Yani dünyada çalışan kazanır. İhlaslı olan kazanır ve ihlas da kimdeyse hakta olsun, batılda olsun karşılığını ne yapar alır ama dünyada ama ahirette. Yine kardeşlerim sözlerinde, itikatlarında, davetlerinde insanların en sabırlılarıdır. Bunu anladınız mı? Sözlerinde, itikatlarında, davetlerinde ehli sünnet nedir? Sabırlıdır. İdama bile gitse, ondaki bir metaneti görürsün. Yardımı, ecdi ne yapar? Allah'tan bekler. Veyahut davetinde taşlanmıştır. Ölüm meleği gelmiştir. Estağfurullah. Dağ meleği geliyor. Kanadını dağın altına takıyor. Emret. Onların başına çevirelim dediğinde. Allah Resulü ne diyor ve sellem? Onlar bilmiyorlar diyor. Onlar bilmiyorlar. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam davetinde hangi panayıra girdiyse, İslam'ı anlattıysa hemen arkasından bir tanesi tutuyor. Ne yapıyor? Onu kötülüyor ve iftira ediyor. Halbuki o amcası. Sahabe diyor ki vallahi diyor, kafayı kaldırıp yüzüne bile bakmadı. Değer vermedi diyor. Yani davette size ne kadar zarar vermeye çalışırsa çalışsın. Birisi ne kadar seni kötülemeye çalışırsa çalışsın, yüzüne bile ne yapmıyor? Davetinde bu kadar nedir? Sabırlıdır. Ve Müslüman her gittiği yerde doğru sözlü olmalı ve hakkı gündeme ne yapmalı? Getirmelidir. Yine başına bir bela, bir musibet geldiğinde sadece biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüleriz diyecektir. Yine cemaata ve kaynaşmaya önem verir, insanlara buna çağırıp teşvik eder, ayrılıkları ve ihtilafları bir kenara atar ve ve insanları ondan sakındırır. Bu belki basit gibi görünür ama bu basit bir mesele değil. Şimdi e, İslam dışındaki toplulukları bir araya getirmek için birçok araç kullanmışlardır. Bir futbol, bir kadın, işte bir şarkı, bir davul, bir zurna değil mi? Birçok şeyler. Müslümanları bir araya ne getirir? Bir ezan okunur. Herkes sanki Herkes tek tek çağrılmış, davetiye gönderilmiş gibi tek saf olarak ne yapar? Dizilir bir intizam vardır. Nasıl ki kardeşlerim ezana böyle davete icabet ediyorsak cemaat olmaya da bu şekilde ne yapmalıyız? Dikkat etmeliyiz. Çünkü her şey birlikten doğar. Birliğin getirdiği güçle cemaatin, tekliğin getirdiği güç aynı mı? Ben şimdi ne yapabilirim? Topluca ne yapabilirim? Bunlara dikkat edin ama Cemaatta bir de kaynaşma Bir de tefrika vardır Cemaatta kaynaşma nedir Herkes Allah'ın rızasını Gözetecek Allah'ın izzet ve şerefi için çalışacak Her kim kendi izzet ve şerefi için çalışırsa Tek tek çalışır ve bu Cemaatta ne yapar Huzursuzluk gündeme getirir Ve cemaatin kaynaşması bir araya Gelebilmesi için Cemaatta güç verecek, kan verecek insanların istişaresi gerekir. Çünkü geçmişte de baktığımızda aşere mi mübeşire dediğimiz bazı topluluklar vardı. Onlar toplanırdı. Konuşurlardı ve onların aldığı karar ümmete neydi? Geçerliydi. Yani cemaatin kaynaşması, bir arada bulunması insanların istişareyle bir şeye karar vermesinden kaynaklanır. Ben de Müslümanım, ben de bu topluluktanım deyip ferdiyi Feri hareket yapma O cemaattan olduğunu insanın göstermez Aksine o kendi Nefsi ve hevası için çalışan insandır Ne yapılırsa yapılsın ile karar verilmesi gerekir Hiç kimse cemaatin içinde Yanlış hareket yapamaz Feri hareketle ne yapamaz Yapamaz çünkü bu kaynaşmaya nedir Manidir Ve yapacağı hayrı Birse feri olarak Hiçbir şey yapamaz ama cemaat olarak Düşünerek İstişare ederek yapılırsa Belki onun hiç hesaplamadığı Hayırları ne yapar elde edebilir Onun için ne yaparsanız Yapın kardeşler Allah'ın izzetini düşünerek yapın Feri hareket yaptığınızda Yıllardır çalışılıp Yapılan bir şey ne yapar Yok olur gider Şeytan da zaten ne yapar Bunu bekler Aynen riya bahsinde İbni Kayım'ın çok güzel bir misali var Allah kendisinden razı olsun Riyanın diyor misali şuna benzer diyor. Adam diyor tarlasını ekmiştir. Birçok zahmet çekmiştir, sürmüştür, sulamıştır. Ekin bitmiştir, biçmiştir. İşte harmanlamıştır, ambarına e, tahılını koymuştur. Tam böyle sırtını dayamış birisi geldi e, çiftçi. Tahıl ambarın yanıyor. Nasıl bir duygu hissedersen diyor işte cemaat çalışmalarında da birbirimize dikkat etmediğimiz zaman feri hareketlere işte istediğin kadar çalış bir tane densiz onun hepsini ne yapar? Götürür. Onun için birlik, beraberlik içinde kaynaşma içinde yaşamamız gerekir. Ayrılıkları, ihtilafları bir kenara atıp insanları da bunlardan sakındırmak gerekir. İhtilaflar nedir? Ayrılıklar nedir? Kapalı kapılar ardında konuşulan her şey bir kere şeytanındır İslam aleniliktir hiçbir zaman gizli hiçbir şey yoktur var mı İslam'da gizli bir konu bakın bir bab okuyorsunuz senin eşinden cinsi münasebet yapman dahi ibadetten ve kulluktan diyor yani çok net cevaplar vardır halbuki gidin bunu doğru dürüz, başka şeylerde öğrenemezsiniz ama İslam'da bu çok açık adam tutuyor birinin mücahitin hanımına ilişiyor şunu yaptım şunu şunu yaptım geliyor hem de toplumun içinde ne yapıyor bunu itiraf edebiliyor yani İslam'da her şey nedir aleniliktir öyle meseleler vardır ki mesela toplumda bir namaz çeşidini alın kendi aramızdaki namaz çeşidini alın kimi bir yerde el kaldırır kimi bir yerde bilmem ne yapar bir bilmem ne yapar sor hiç doğru dürüst bir kesin bilgisi var mı yok ihtilaf mı etti Kur'an'a sünnete git çözeceksin eğer Kur'an ve sünnette çözmüyorsan de daha çözülmemiş çok olay vardır. Eğer bunu çözülecek insanın yanında konuşmayıp da kapalı kapılar ardında ya bu böyle yok, bu, bu böyle değil, insanlar şöyle yapıyor diyorsan bu senin hak ehli olmadığını gösterir. Hak Kur'an ve sünnete dönme, ihtilaf ettiğinde kitap sünnetten bunu ne yapma çözmedir. Olay bu kadar. Ama bunun dışında Anlamayan insanların içinde Meseleyi kavrayamayan insanların içinde Konuşma her zaman ihtilafa gider Ve bilmediği meselede Bir insanın konuşması dahi İhtilafa götürür Ondan sonra o bilmediği mesele kendisinde Akide olur bir daha da ne yapmaz Dönmez birçok bidat fırkası Böyle çıkmıştır arkadaşlar Yine mesela şakalaşma Meselesi de e, Cemaatta çok çok önemlidir Bakın Müslüm'de gelen rivayette kitabı Bir'de bir sahabe bir sahabenin değneğini saklıyor uyurken değneğim değneğim diyor herkes gülüyor vermiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adamın değneğini ne yapın verin diyor. ama şaka yapıyorduk şaka dahi olsa kardeşinizi küstürmeyin diyor yani şaka caiz ama kul hakkına giden ve insanların önünde gülmeye sebep olacak hareketlerde ne yapacak kaçınacak yani kaynaşma derken muhakkak kaynaşmanın getirdiği bir kardeşlik bir şeyler olacak ama bu kardeşliğe mani olacak aralayacak zarar verecek her şeyde ne yapılacak bunlar uzaklaştırılacak küskünler barıştırılacak arada ayrı otu gibi hareket eden çekilip kendisine ne yapılacak? Nasihat edecek. Sen niye feri hareket ediyorsun? Madem Müslümansın, tek başına hareket ne yapamazsın? Edemezsin. Ederim derse o zaman demek ki sen bu cemaatin müntesibi değilsin. Hiçbir nimetinden de ne yapamazsın? Faydalanamazsın. Bitmiştir. Oturusun yerine o zaman cemaatin nimeti nedir? Cemaatle hareket ederek vardır. Hiç kimse kafasına göre ne yapamaz Hareket edemez Çünkü bakın O gün o toplum bununla ayakta kalmış Hangi mesele olursa olsun Ne yaptılar Allah Resulü'ne götürdüler Sonra Ebubekir'e götürdüler Sonra Ömer'e götürdüler Yani bu düzen olmadığı müddetçe Cemaatin düzende ne yapmaz Olmaz arkadaşlar Yine Allahü Teala onları Birbirlerini kafirlikle ve Fasıklıkla suçlamaktan korumuştur onlar başkaları hakkında ancak bilgiye dayanarak ve adaletten hükmederler. Yani Müslüm'deki iman babında gelen rivayette de olduğu gibi hiç kimse kimseye ey Allah düşmanı deme hakkına nedir? Sahip değil. Eğer onda yoksa o dönüp dolaşıp ne yapar? Kendisine bulur. Yani adaletten hükmeder karşıdakinin kalbine değil zahirine bakar. Yani hiçbir zaman e, şu şöyle bu böyle deme hakkına sahip değiliz. Ancak kendisinden sudur eden. Mesela kalbini e, Usame hadisini hatırlayacak olursanız, kalbini mi yardın diyor. ve Vesselam. Olay nasıl? Buhari Müslüm'deki rivayete bakıyorsun. Biz diyor sahabeler e, savaştan yeni ayrılmıştık ama etrafımız güvenli değildi müşrikler de kaynıyordu ama kimin kim olduğu belirsizdi bir belirsizlik vardı diyor biz diyor 3-4 kişi bir yerde otururken müşriğin bir tanesi sinerek gelip bir kardeşimizi şehit etti ve kaçmayı başardı diyor sonra yine aynı adam geliyor öbürünü şehit ediyor yine kaçıyor yine aynı adam geliyor birini şehit ediyor kaçıyor dördüncüde Usame ne yapıyor yakalıyor tam kılıcı saplayacağında ne diyor adam? La ilahe. la ilahe illallah. Buna rağmen üç tane sahabeyi gözünün önünde şehit ediyor. Vuruyor, kellesini koparıyor. Ama adamın la ilahe illallah demesi onun içine yer ediyor ve ve vesselâm'a durgunluk anında geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben birini öldürdüm. Böyle böyle yaptı ama öldürürken la ilahe illallah diyor. sen diyor la ilahe illallah diyen birini öldürdün? Bakın basit bir kelime değil olan vakayı hatırlayın ve buna göre insanlara ne yapacaksınız hükmedeceksiniz ama diyor korkudan dedi e, kalbini mi yardın kalbini mi yardın demek ki karşıdaki insanlardan hangi hareket sudur ederse etsin gelen hareketi düzgün analiz edeceksiniz şimdi bir fıtri mesele vardır akli bir müşkülatı vardır adama akli cevap verirsin adamın vahiden müşkülatı vardır senin hücce tıkamesi yaparsın ama hücce tıkamesini yaparken de çok çok dikkat etmen gerekir ses tonuna, karşıdakinin ilmi, hüviyetine anlayıp anlayamadığı meseleye toplum içine yani hepsini kontrol ederek söylemen lazım ama onu küfürle nitam etmen için adaletli olman gerekir mesela <gülüyor> tekfir derslerini hatırlayacak olursanız sahabe geliyor ne yapıyor secde ediyor. E şimdi birisi gelip de birine secde etse ne dersiniz? He? Otur. Nereye? Sinamıyor <gülüyor> mu? mi götüreceğim? Ne dersiniz? Ali Selatü vesselam bunu neden yaptın diye ne yapıyor? Soruyor. Demek ki birinci soru onun neden yaptığını soracaksın. Adam ne diyor? E gittiğim yerlerde gördüm ki ululanan insanlara ne yapılıyor? Yani işte valiydi, kraldı, rahipti. Aynı hareket yapılıyor. Ben de düşündüm ki eğer unulanacak veya secde edilecek biri varsa bu da Allah'ın resuludur diye ben secde ettim. Bir adam Allah'tan gayrısına secde ne yapılmaz? Yapılmaz diyor. Demek ki karşıdakinde böyle bir hareket, böyle bir söz olsa dahi bize takılacak tavır neymiş? Çünkü doğruyu gören sensin. Neden yaptın? Mesela bir nazar boncuyu gördün Niye takıyorsun Korusun koruyan kim Yani ha sen bunu taktın Sen şusun deme Hakkına sahip değilsin Her ne kadar fiil ve failin ismi Olsa da Yine onlar Birbirlerini severler Birbirlerine merhametlidirler Aralarında yardımlaşırlar Birbirlerinin eksiklerini Kapatırlar Başkalarıyla dinin kurallarına göre Dost ve düşman olurlar. Burayı anladınız mı? Ercan anladın mı? Anlatayım. Birbirlerini severler, birbirleriyle merhametlidirler. Bu ayet kerime aynı zamanda onlar diyor birbirlerine müminlere karşı şefkatli, merhametli, kafirlere karşı nedir? Sert ve katıdırlar diyor. Şimdi kafirlere karşı sert ve katılık onlara davete nedir? Mani değil. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusu neydi? Yahudiydi. Oğlu hastayken ne yaptı? Ziyaret etti. Ne için etti? Allah'ın emri gereği ziyaret etti. Ve gider gitmez de hemen çocuğa ne yaptı? Telkinde bulundu. Çocuk ne yaptı? İman etti öldü. Hemen kardeşinizi kefenleyin ve kafirlere bırakmayın kafir olduğunda onların yüzüne söylüyor mu söylüyor yani kardeşiniz hemen onlardan ne yapın Alın. peki ehli sünnetin akidelerinden birisi de neymiş aralarında yardımlaşırlar mesela bu yardımlaşmanın sınırı var mı Ebu Bekir ile Ömer'in bir kıssası var hatırlıyor musunuz bugün diyor ne bıraktın Allah'a ve Resulü vallahi diyor bir daha ben senden ne yapmayacağım yarışım yani. Var mıymış sanada? Var. Ben diyor yarısını bıraktım diyor. Yani güç yetiştiremedim diyor. Osman geliyor kıtlık zamanı. Yani devesinin yularını dahi ne yapıyor? Bırakıyor. Komple kervanıyla bırakıyor. Aç mı kaldılar? Değil. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hanımı Hatice'nin bütün servetini o neydi? Uyguladıkları eee Mekkelilerin 3 sene bir Boykot uygulamışlardı Kimin malı gitti Bütün Müslümanlara Hatice'nin malı gitti Var mıymış sınır He. Şeyde yani, yani, mülkemede, mülkemede, Yardımlaşmayı diyorum Yardımlaşmayı Demek ki Müslümanlar birbirlerinde Yardımlaşmalarda neymiş Allah için <gülüyor> sınır yok Kendi nefsine Din kardeşini ne yapacaksın tercih edeceksin işte bu da senin müminliğinin alameti tabi bu da birçok amelde düzelmeyle gündeme gelen bir şey Allah bizi onlardan kılsın bir de en önemli maddelerden bir tanesi de birbirlerinin eksiklerini kapatırlar elbette ki insan olmamız hasebiyle hepimizin nesi vardır ayıpları vardır hataları vardır bunları kapatırsak Allah da bizim hatalarımızı ne yapar Kapadır. İfşa edersek Allah da hepsini ne yapar? Dök verir. İfşa eder. Yani ortada hangisini seçersen seç. Bir tanesini kapat hepsi kapansın. Bir tanesini aç. Bütün hepsi dökürsün. Yani bütün çamaşırlarınızı bir torbaya doldurun. Giderken torbanın altı açılmış, yere seril vermiş. Başkalarıyla dinin kurallarına göre dost ve düşmandırlar. Bunu anladın mı? Mesela bir şia senin dostun olabilir mi? Bir mutezile Bir mezhepçi olan, Yani senin dostun sadece kim olur? Dostluk nedir bilir misin? Yani dost deyince ne anlaşılır? İşte bunlar anlaşılmamış meseleler Dostluk deyince ne anlaşılır? nasıl kaynaşılır? Bunları güzel yakalamanız gerekir. Sırda, kardeşlikte, muhabbette, yardımlaşmada sen kardeşinin dışında birini seçemezsin arkadaş. Seçtiğin zaman mesela Ka'ap geliyor. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Çok güzel sorular sormuşlar. Diyor ki ben diyor cehaletteyken bir ortağım vardı. Yahudi birisi. Hiç fark etmez yani ha Yahudi ha bir fark başkası. Çok dürüst ve çok ahlaklı birisi. Ben diyor buradan mal toplardım, o orada satar. O oradan toplar, ben burada satar. Karları ne yapar? Bölüşürüz. Ailece de görüşürüz. Ve köklü olarak birbirimizi tanırız. Ben bununla ortaklığıma devam edebilir miyim diyor. Ali Selati ve selam faittir. Niye? Amacı çok karakterli, çok ahlaklı yani biz ailece de görüşürüz. Hala devam ediyor. GAP da çok kal kaliteli birisi. Peki diyor, ihtilaf ettiniz. Neye göre halledeceksiniz meselenizi? Hangi fıkha göre? GAP hemen duruyor. Orada. O zaman mesele anlıyor işte. Onun için dostunuza, düşmanınıza, arkadaşınıza, kardeşinize, beraber olduğunuz insanlara ve neye hizmet ettiğinize iyi bakın. Eğer buna dikkat etmezseniz Bulunduğunuz yerde her zaman Ayrık otusunuzdur Her zaman zarar verirsiniz Bunun farkına bile varamazsınız Ve karşıdaki Müslümanlar da bir gün Akıllanır adam olur diye sabreder O sabrını Dahi anlayamazsınız Sabrını dahi anlayamazsınız Allah hepimize hayır versin Özetle Onlar insanların ahlakça En güzeli Allah'a itaat ederek kendilerini temizlemeye en çok dikkat edenlerdir. Ufku en geniş, en uzak görüşlü, farklı görüşlere en tahammüllü kimseler onlardır. Bunun adabını, usulünü en iyi bilen onlardır. Allah Subhanahu ve teala bizleri bu yoldan ayırmasın. Allah azze ve celle Kur'an ahlakıyla ahlaklanan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamrike Eşveden la ilaha illa ente Estağfirike ve etubile Velhamdülahi Rabbim